Kur'an Yolu. Eser Diyanet Yayınları. Seslendiren Erol Erel. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışmasıyla ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Bakara suresinin 135 ila 136. ayetlerinin meal ve tefsiriyle devam ediyoruz. ''Onlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız.'' dediler. Sen de de ki, ''Hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız.'' O müşriklerden değildi. Biz, Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere, ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olanlarız, deyin. Yahudiler Müslümanlara, Yahudi olun ki kurtuluşa eresiniz. Hristiyanlar da, ''Hristiyan olun ki kurtuluşa eresiniz.'' diyorlardı. Yüce Allah, Resulüne bu teklif ve telkinlere karşı şu cevabı vermelerini emretti. ''Ne Yahudiliğe, ne Hristiyanlığa uyarız, ne de başka bir dini kabul ederiz. Biz, yalnızca Hanif olan İbrahim'in dinine, onun dininden olanlara uymuşuzdur.'' Müşrik Araplar kendilerinin Hazreti İbrahim'in yolundan gittiklerini, kendi batıl itikatlarının da İbrahim'in dininin bir devamı olduğunu ileri sürdükleri için, ayetin bu kısmını istismar ederek, Muhammed İbrahim'in dinine uyduklarını söylüyor. Biz de onun yolundan gittiğimize göre aramızda fark kalmadı şeklinde düşünebilirlerdi. İşte ayette, Az önceki ifadenin hemen ardından o müşriklerden değildi buyrulmak ve zımnen halbuki siz müşriksiniz hatırlatması yapılmak suretiyle özellikle müşrik Arapların ileri süreceği böyle bir iddianın önü kesilmiş bulunmaktadır. Hanif kelimesinin anlamı ve menşei konusunda gerek eski Müslüman alimler, gerekse yerli ve yabancı çağdaş yazarlarca birbirinden farklı görüşler ileri sürülmüştür. Müslüman alimlerin çoğu kelimenin meyletmek, yönelmek anlamına gelen Arapça, Hanefe kökünden türetildiğini savunarak, sapkınlıktan doğru yola başka bir dinden İslam'a yönelen anlamına geldiğini belirtirler taberi Hanif kelimesini çok genel bir ifadeyle her şeyin doğru olanı şeklinde açıkladıktan sonra terimin çeşitli alimlerce yapılmış değişik tanımlarını sıralar ve sonunda İbrahim'in dinine uyarak doğru yoldan giden din konusunda onu kendine rehber edinen anlamına geldiğini ifade eder. Cahiliye devrinde sünnet olduktan sonra Kabe'yi tavaf edene Hanif denmekteydi. Çünkü onlar, Hz İbrahim'in dininden sadece sünnet olmayı ve Kabe'yi tavaf etmeyi yaşatıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de hanif kelimesi, on yerde tekil, iki yerde de çoğul, hunefa şekliyle geçmekte, bunların dokuzunda hanifliğin, müşrikliğin karşıtı olduğu belirtilmekte, bu arada 8 yerde Hz. İbrahim'in imanını tanımlamakta, bunların 5'inde din anlamına gelen millet kelimesiyle kullanılmaktadır. Konumuz olan ayette de Hanif kelimesi açık bir şekilde müşrik kelimesinin karşıtı olarak Müslüman anlamında kullanılmıştır. Şu halde bu kelime Kur'an dilinde her şeyden önce tevhid anlamını içerir ve şirk kuşkusu taşıyan her türlü sapık görüşten uzaklaşarak Allah'ın birliği inancına yönelen ve ihlaslı bir şekilde yalnız O'na kulluk eden anlamına gelir. Ayete göre haniflik, putperestlik olmadığı gibi Yahudilik ve Hristiyanlık da değildir. Allah'ın başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, insanın tabiatına en uygun olan tevhid dinidir. Nitekim Rum Suresinin 30. ayeti de bu anlamı desteklemektedir. Böylece Hz. İbrahim'den önceki peygamberlerin dinleri de haniflik kapsamına girmekle birlikte, özellikle Hz. İbrahim'in dininin bu isimle anılmasının sebebi, Hz. Muhammed'den önceki bütün peygamberler içinde sadece bu yüce peygamberin, kendisinden sonra gelip geçecek bütün insanlara önder kılınmış olmasıdır. Sözlükte torun anlamına gelen sıpt, çoğulu esbat, ayette özellikle Hz. Yakub'un 12 oğlundan torunları olan peygamberleri ifade eder. Müslümanları kendi dinlerine davet eden Yahudilerle, Hristiyanlara cevap veren önceki ayetin ''Hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız.'' mehalindeki cümlesinin açıklaması mahiyetinde olan bu ayette, Öncelikle Allah'a iman emri yer almıştır. Çünkü bu bütün hak dinlerin ortak inanç ilkesidir. Ayette daha sonra Müslümanlara indirilen Kur'an-ı Kerimle Hz. İbrahim ve onun soyundan gelen peygamberlere hasılı genel olarak bütün peygamberlere bildirilen ilahi hakikatlere bir kısmına doğrudan doğruya vahyedilmiş, bir kısmına da önceki peygamberlerden intikal etmiş olan kutsal kitaplara inanılması emredilmektedir. Buna göre Müslümanların peygamberler arasında bazısına inanıp bazısına inanmamak gibi bir ayrım yapmadan hepsinin de Allah'ın elçileri olduğuna iman etmeleri gerekir. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın peygamberlerden bir bölümünü diğerlerine üstün kıldığı ifade buyurulursa da bu üstünlük, bazısının Resul, bazısının Nebi olması veya ilim ve manevi mevkileri bakımından farklı derecelerde bulunmaları gibi, peygamberler arasında ortak olmayan durumlarla ilgili olup peygamber olmaları ve peygamberler arasındaki ortak niteliklere sahip bulunmaları itibariyle aralarında fark yoktur. Bu yüzden konumuz olan ayetle daha başka ayetlerin hükmü gereğince Müslümanlar, ''Geçmiş bütün peygamberlerin Allah'ın seçkin kulları olduklarına, onların bizzat kendilerine indirilen veya daha önceki bir peygamberden intikal eden kutsal kitabın hükümleri uyarınca, elçilik görevlerini gerektiği şekilde yerine getirdiklerine, haramlara asla bulaşmadıklarına, fazilet ve dindarlık bakımından örnek bir hayat yaşadıklarına inanır, bu bakımdan peygamberler arasında bir ayrım yapmadan hepsini saygıyla anar, Ayetin sonunda da ifade buyurulduğu üzere Müslümanlar bunu Allah'a teslimiyet ve bağlılıklarının bir gereği sayarlar. Çünkü bütün peygamberleri seçen ve seçkin kılan Allah'tır. Kur'an Yolu, Türkçe meal ve tefsiri çalışmasıyla ilgili hazırladığımız programımızın bugün sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren